Şeytan oradan girerek saptırabilir. Mesela bu saptırma yollarından bir tanesini örnek verecek olan var. Bir tane. Nereden saptırabilir? Evet, çengellemşeyi. <gülüyor> mesela insan çok sinirlendiğinde, mesela iş yerinde arkadaşına herhangi bir şey söyleyerek onu üzerek başka yola saptırmasına sebep olabilirsiniz. İlişki bozabilirsin. İlişki bozabilirsiniz. O da kötü bir yani diğer insanı e, ferahletirken. Evet.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 Sana gelen elçi kim? Kitabın nedir sorularında, o ne yapacak? Allah'le tehli. Dünya dersler bir şey diyordu ama neydi ki b b b diyecek dili ne yapmayacak, Dönmeyecek. Hani toplum içinde bir şey anlatırken siz hep ha öyle ya, düğünlerde, seyranlarda veya evlerde hemen lafa karışıp da sanki o işi biliyormuş gibi seni tuturmaya çalışan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 Nisa'yı 36. Peygamber'in çağrısına kulak asmayan, onunla alay eden, Surkan 41-42'de. Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu kabul etmeyenler, Fusilet 52'de. Kıyametin kopacağından şüphe edip, bu konuda ileri geri tartışmaya girenler, Şura 18'de. Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal sayıp, çocuklarını geçindirememe endişesiyle,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 Tenesi fakde şu kardeşlerim. Nasıl diyor suyu gördüğünde bezeli deniye durursa, iyiliği gördüğünde iyiliğe o türlü meyleder. Nasıl ki diyor bir yaranın diyor etrafına diyor cirey, tabuk nasıl bağlarsa, kötülüğü gördüğünde de etmeden oraya meyleden kalp teneke adettir. Ve ölmeye nedir? Azıcık bir şey kalmış. Tutulmazsa gitmiştir.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 süsresmi. O. Tabii Marie bunu neydi de hocam o yani o şekilde oldu yani. Konflikt. Nasıl? Tamam. Çatış. Herkes kendi şeyini hazırlık yaparken ben yarın yaparım, öbür gün yaparım. Boş verme. Konflikt. O gaflette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 Kimi limon satmaya, kimi su satmaya, kimi bir şey satmaya ne yapar? Yaklaşır. Hani onun gibi bir amaçsız gelenlerde yok mu? Olsalar dahi diyor. Hepsi onlarla birlikte ne yapar? Bakar. Demek ki dalalet ehlinden uzak durar. Onların battığı gibi ne yapar? Siz de batarsınız. Ama diyor, ahirette ikiden birine gideceksiniz. Yani iman ede ya cennete.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 Kıybet. Ne söz? Şiir, bu söz. Şiirine, şiirine göre. göre. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde e, her tarafının il, ilin olmasını isterdim. Şiirde olmaktansa demiştir. Ama harp meydanında kafirlere karşı meydan okumada, onları hicretmede tıpkı Cibri seni destekliyor demiştir. Ben yani, Helal olduğu yerde var, haram olduğu yerde var. Mesela öyle insanlar var ki şiir olur, telli sazdır bunun adı, ne ayet dinle, ne kadı. Şeytan bunu neresinde diyor? Ne dersin bu şiire? Altında da dadal olan Piy Sultan Abdal artık neyse yazıp gidiyor. E, evet. benzin hadise, boş işe yaramaz, insanı Allah'tan.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 Son başlığımız Dalalet'in konuşları dede maç kaldı dedin mi? Dalalete düşenlerin kalpleri kasvettedir kardeşler. deyince ne deniyor anlaşıyor musun? Takıdır, takıdır, karanlıktır. Öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan ne yapar? Yuvarlanır, sular fışkırır, ama kasvetli Dalalette olan insanların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 Kapıları kapatmış ve süzgüyü de silmiştir. Öyle farkları hikmeti ve hidayeti anlatmak gerçekten soğudur. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi yanına gitsen de solur. Gelsen de ne yapar? İlini şartırmış solur. Yani bir köpeğe benziyor. Ve kardeşlerim Allah kimi hidayet verirse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de şartırmak isterse